Bir insan çok ihtiyacı olan, fakir olan kız çocuğunun çocuklarına veya fakir olan erkek çocuğunun çocuklarına kendi zekatını verebilir mi? Evet, zekat İslam'ın beş esasından birini teşkil ediyor. Evet. Yani İslam nedir diye kısaca özetlenecek olursa hepimizin bildiği namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet şeklinde bir tanım yapıyoruz. Tabi zekat zenginlerin mecbur olduğu, yükümlü olduğu bir ibadet. Bunun için bir ölçü konulmuş. Ona nisap miktarı mala sahip olmak deniyor. Yani onun tarifi şöyledir. Ee, borçların çıktıktan sonra bir kişinin e, nisap miktarı malı var ki bu ticaret malı hı hı. yahut e, para, altın gibi şeyler olmak kaydıyla buna sahip olacak ve yılın sonunda da en az nisap miktarı mala sahip olduğu takdirde yılın başında ve sonunda e, nisap miktarı mala sahip olmakla o kişi zekat verme yükümlüsü olur. Evet. Peki e, kimlere verileceği konusunda ayeti kerimede innamas sadakatu lil fuqara vel mesakin ila akhir ayet-i kerimede Özellikle fakir olanlar, miskinler diye sıralanıyor, yolda kalmışlar, eski dönemde işte müellife-i kulüp dediğimiz vesaire gibi sekiz zümreden bahsedilir. Bu arada zekat verdiğiniz takdirde o zekatın sizin menfaatinize dönmemesi icap ediyor. Yani mesela evladınıza verdiğiniz zekat bir nevi kendinize dönüyor demektir. E, Hanefi uleması usul ve furu'a, eşe ve zengine zekat ver, verilmeyeceği kuralını getirmiş. Usul nedir? Sizin anne babanız yani e, sizi doğuran anne ve kocası. Evet. Onların anne babası. Dolayısıyla burada kayınvalide, kayınpeder. Ayrılıyor. Devre dışı çıkıyor. Ha sizin çocuklarınız, öz eşinizden olan çocuklar, onların çocukları. Mesela üvey çocuk otomatikman zekat alabilir fakirse. Demek ki öz anne babanız ve onların öz anne babaları yukarıya doğru. Aşağı doğru çocuklarınız öz ve onların öz çocukları, eşiniz, çünkü ona bakmakla yükümlüsünüz. Bir de zengin olan kişiye zekat vermeniz caiz değil. Dolayısıyla bir kardeşim maliye açıdan zekat vermekle yükümlü ise o zekatını bu saydığımız sınıf dışında kişilere vermeli. ibadetini bu şekliyle devam ettirmeli. Ayrıca bakıma muhtaç, Evladınız, torununuz, yavrunuz varsa hı hı. E, elbette siz zengin, onlar fakir olmaz. E, göreviniz nedir? Yavrunuza illa vefat ettiğinizde mirasın <gülüyor> düşmesi gerekmiyor. Evladınıza dünya hayatında bir şeyler vermek ve onu muhtaç olmaktan kurtarmak lazım. Bu konuya kardeşlerimizin özen göstermesi, dikkat etmeler lazım.